اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Değerli kardeşlerim Bakara suresinin 22. ayet-i kerimesinden itibaren mal ma mana ve elimizden geldiği kadar tefsir yapmaya gayret edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Maksadımız bu ayetlerden Hüce Rabbimiz e, neleri murat et, ediyor, anladığımız kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. Allahü Teala hayırlı bir e, e, yarım saat geçirmeyi bizlere nasip eylesin. 22. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون yüce Allah buyurmaktadır ki eee tabii bu ayet-i kerimenin manasını vermek için bir önceki ayet-i kerimi de okumamız gerekiyor. Onu da okuyalım. يَا اَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin. O Rab ki sizi yarattı ve sizden öncekileri de yarattı. Belki siz yapmış olduğunuz bu ibadetle yapabilirsiniz. E, Takvaya erişirsiniz. Allah'ı olması gereken saygın makama oturtursunuz. Yani kafanızda, aklınızda yani saygı duyarsınız. Sevgi ve saygı duyarsınız. Bu ibadetle kastolunan insanın Rabbine yaklaşması, onu sevebilmesi, onu sayabilmesi. O yüzden... İbadetleri algılarken, ibadetler Allah'a bizim borcumuzdur. Onu eda etmemiz lazımdır. Mantığıyla hareket etmek, bizi maksadımıza ulaştırmaz. Nasıl olması lazım? Takvaya erişmek için ibadetleri vesile görmemiz lazım. Takva ne demek? Takva demek esasen korunma demektir. Neden korunuyoruz? Günahlardan korunuyoruz, yasaklardan korunuyoruz, Allah'ın razı olmadığı fiillerden, sözlerden korunuyoruz. Neden korunuyoruz? Şeytanın şerrinden korunuyoruz. Neden korunuyoruz? Allah'tan uzak bir e, yaşam içerisinde olup da kaybolmaktan korunuyoruz ve bu korunmayı talep ediyoruz. E, i̇badetleri e, kişinin Rabbini tanıması, onu sevmesi, onu bilmesi, onun huzurunda saygıyla eğilmesi, onu kalbinde yüce bir makama oturtabilmesi için bir vesile olarak görmemiz lazım. Namaz mesela, takvaya erişmek için bir vesile olarak görülmesi lazım. Orucun takvaya erişmek için, yani e, Allah'a saygı duyabilen, İçinde, yüreğinde, kalbinde Allah'a saygı ve sevgi duyabilen insan olabilmek için bunları bir merdiven basamağı olarak görmek, bir vesile olarak görmek, bir araç olarak görmek lazım. Ve bu amaca yönelik olarak bu ibadetleri, bu seansları, bu gayretleri nasıl en iyi şekilde yapabiliriz? En iyi şekilde bunlardan nasıl istifade edebiliriz? Acaba bizi Rabbimize ulaştırmada, Rabbimize yakınlaştırmada bu seansların, bu hareketlerin, bu sözlerin, bu fiiliyatın tesiri, rolü, etkisi nasıl en iyi şekilde gündeme gelebilir? Bunları düşünerek bu ibadetleri yapmak lazım. Eğer bir insan e, namaz kılayım çünkü bu benim borcumdur. Allah benden bunu istiyor, kılayım ve Allah benden bunu daha istemesin mantığıyla namaz kılarsa yanlış yapmış olur. O mantıkla yaparsa yanlış yapmış olur. Çünkü bilmeliyiz ki namaz ve diğer ibadetler, oruç veya zekat veya hac veya işte e, kadınlar için tesettür e, ve diğer sadaka, zekat vesaire. Bütün bu ibadetler kullar içindir, Allah için değildir. Kul faydası kula dönmektedir. Dünyada da ahirette de. Allah'ın bunlardan herhangi bir çıkarı yok. Namazdan, secdeden, rükû'den Allah'ın herhangi bir çıkarı yoktur. Niyazi Bey, bakın geldi. Ama bir çıkarsa o sıcakladım. Ondan Allah'ın hiçbir karı yok. Kimin karı var? Kulun karı var. Kul Rabbinin önünde beş vakit kıyama durduğu zaman Allah'a saygı duymuş oluyor. Allah'tan yardım istemiş oluyor. Onun sevgisine mazhar olmayı diliyor. Ruku ettiği zaman diyor ki Rabbim. Ben senin kulunum, boynum sana kıldan ince emirlerine ama diyeyim. Senin kulunum ve senin karşında şeytan gibi büyüklenmem ben, büyüklenmeyeceğim de e, rukuya giderek beden diliyle sana gösteriyorum. Der, bunun gayreti içerisinde olur. Secde ettiği zaman da Rabbim senin karşısında kulluğun karşısında büyüklenmeyeceğimi secde ederek sana ispatlamak istiyorum. Dersin, gönülle, yürekle, bedenle bu secdeyi yaparsın. Dille kalbinden geçen o kulluk duygularını ifade edersin, yalvarışlarını, yakarışlarını ifade edersin. İşte böylece Allahu Teala seni saygın bir kul olarak kabul eder. Saygın kullar zümresine dahil eder, sevdiği kullar zümresine dahil eder. O zaman ne oluyor? İşte ibadetin, namaz ibadetinin ve diğer ibadetlerin faydası direkt kula dönüyor. Kulun faydası var. Allah'ın faydası yok. Allah'ın herhangi bir istifade ettiği bir nokta yok ibadetlerde. Allah'ın ibadetlere ihtiyacı yok. Allah'ın sırfında bir hakkı var. Onu ben vereyim de kurtlayın mantığıyla ibadetleri yaparsak ibadetlerin ruhunu, maksadını anlamamış oluruz. İşte bu ayet-i kerimede allah Teala diyor ki, sizi, yeri, göğü e, ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Ve etmiş olduğunuz bu kulluk e, sayesinde belki siz yaramazlık yapmaktan korunursunuz. Yanlış yollara gitmekten korunursunuz. Takvaya erişirsiniz. Şuurlu, bilinçli, saygın, Allah'a sevgi duyan ve geleceğine güvenle bakan, kalbinde iman huzurunu hisseden, hem dünyada hem ahirette Allah'ın kendisini koruyacağının bilinci içerisinde rahatlayan, huzura kavuşan bir insan, bir kul olabilirsiniz. Nasıl? İbadetle, nasıl? Kullukla ibadet diye adlandırdığımız şeylerin Allah'a yaklaşmada bir vesile olarak algılama zarureti var. Ve şimdiye kadar ibadetleri bu Allah'ın hakkıdır, vermek lazımdır. Bundan benim herhangi bir fayda faydam yoktur. Sadece Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Getirmem lazım olduğu için getiriyorum mantığıyla bu işi yaparsak bu ibadetlerin maksadını işlevini e, iyice anlamamış oluruz. E, bazı insanlar görürüz etrafımızda. Bu insanlar derler ki efendim Allah için namaz kılıyorum, Oruç tutuyorum. Zekat veriyorum. Ama yani namazla gidiyorum. Görüyorum ki bunların hiçbirini yapmayan kullar bizden daha rahat, daha müreffeh, daha e, işte huzurlu daha maddi imkanlara sahip insanlar Allah onlara bol bol veriyor ibadet eden biziz Allah'a kulluk yapan biziz ancak Allah kulluk yapmayanlar deptebeli, şaşalı zenginlik içerisinde müreffeh, müsrif bir hayatları var demek ki burada e, şu ortaya çıkıyor Bizim ibadetlerimiz Allah'ın gönlünü yapmıyor ki Allah bize vermiyordu da onlara veriyor diyen insanlar ben gördüm. Burada ne gibi bir hastalık var? Ne gibi bir, bir e, yanlış bir bilgi var? Ne gibi bir yanlış bakışçı var onu ortaya çıkartalım. Burada bir kere Allah-u Teala e, kafire bütün nimetlerini dünyada vereceğini bilelim. Yani kafir dünyada neyi hak ediyorsa çalışmasıyla gücüyle kudretiyle Allahü Teala ona cimrik etmez. Allah inkar etse dahi ona verir. Kafire Allahü Teala verir. Hatta bol bol verir. Neden? Çünkü onlar şunu istiyorlar Allah'tan. Femenhum men yiqolu rabbana aatina fi dunya insanlardan bir kısmı vardır ki onlar derler ki Rabbimiz dünyada bize ver. Dünyada bize ver. Dünya istiyoruz. Ahiretle ilgili bir şey. Ve ma fil ahireti min khalak. Ahirette onlar için yaratılmış herhangi bir nimet yok. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fi dunya İnsanlardan bir kısmı da vardır ki derler ki Rabbimiz dünyada bize güzellikler ihsan eyle. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzellikler ihsan ile. İşte Ulâike lehum bu mimma kesebû. İşte onlar yani Rabbimiz bize dünyada güzel dünya bize dünyada güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver diyenlere dünyada güzel bir nasip vardır. Ahirette de güzel bir nasip vardır ve Allah onların yaptıklarını e, bilir, işitir ve görür. Ee, yine konuyla ilgili Hz. Ömer ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen bir diyaloğu hatırla hatırlayalım burada. Nasıl bir diyalogtu o? Hz. Ömer Peygamberimize e, hitaben Ey Allah'ın Resulü Kisra saraylarında eee Kayserler, o kisralar, deptebeli bir hayat içerisindeler. Yiyorlar, içiyorlar, her türlü imkanlara sahipler. Sen ise evinde bir ay boyunca bazen çorba bile pişmiyor, bir ay ateş yanmıyor. Ama elimizde imkanlarımız var. <gülüyor> Dilemez misin ey Allah'ın Resulü? Biz sana da dünyanın nimetlerini önüne sen bunlardan sen de faydalan ee, diye Peygamberimize söylemiştir. Ya yani biz de işte buna bu şekilde bir yaşam depremli bir yaşam içerisinde olalım. Çünkü fetihler yaptık, hazinemiz altında doldu. <gülüyor> Peygamberimiz bu teklife iyi bakmadı. Ne dedi? Ya Ömer, onlar öyle bir kavim ki. Allah onların gördükleri, görecekleri nimetleri acele olarak, peşin olarak onlara verdi. Ahirette onlar için bir şey yok ya Ömer. Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun ya Ömer. Buna razı olmaz mısın ey Ömer dediğinde? Razı oldum ey Allah'ın Resulü demiştir ya, Hazreti Ömer. Ee, yine Hazreti Fatıma ki peygamberimizin kızı e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hizmetçi istediğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların evine gider ve Hazreti Ayşe ile eşi Hazreti Ali arasına oturur. Ya onlar yataktayken aralarına oturur. Tabi onlar tabi yatak derken bizim bildiğimiz karyola somyalar şunlar bunlar falan değil ha. Döşek. Yatak dediğin ne? Hasır. Hasır. Belki yüksekçe bir şeyde kafasını yastık olarak kullanacak. Hasır. Üstüne de belki bir Çarşaf gibi bir şey olabilir. Yatak dediğim bu. Yani. Ha, öyle yatak odası falan da yok. Odalar, e, evler bir oda. Bir oda, odalar da işte ayağa kalksan kafan tavanına vuruyor. Genelde odaların büyüklüğü 2'ye 2. 4 metrekare. Bir de girişte böyle bir hol gibi bir şey. 1 metre 2 metrekare yer. Ev dediğim bu. Zaten çamurdan, tığinden yapılmış yerler. Eee... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma hizmetçi istediğiniz duydum. Ben ondan daha hayırlısını sana söyleyeyim mi? Yatmadan önce 33 defa Allah e, Subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber de. Daha sonra la ilahe illallah vehtehu la şerike le, lehu'l mülk ve hu ala kulli şeyin kadir de. Bu senin için hizmetçiden çok daha hayırlıdır demiş. Yani biz burada şunu görüyoruz. Deptebeli bir yaşam her zaman insanı dünyevileştirir. Dünyevileşen insan uhrevileşemez. Dünyevileşen insan ahiretine yönelik olarak bir çalışma içerisine giremez veya girse bile çok zayıf girer. Bir insan ne kadar dünyayı seviyorsa, ne kadar dünya için yaşıyorsa, ne kadar dünyanın nimetlerine, zevkine, sefasına e, ilgi duyuyorsa... Ne kadar depdebeli yaşamayı, müsrif yaşamayı, yemeyi, içmeyi, gezmeyi, tozmayı, her türlü şeyi, efendim elinden geldiği kadar en müsrif bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde ise ve bunu yaparken de dünyasını unutuyorsa, anlayın ki o insan dünyevileşmiştir, o insan uhrevi bir insan değildir ahireti için hazırlık yapan bir insan değildir. Gerçek müslüman ise dünyadan nasibini unutmaz. Velatense ve keminet dünya. Dünyadan da nasibini unutma diyor Cenab-ı Allah. Dünyadan nasibini ve unutmaz. Ahireti için de elinden geldiği kadar çalışır. İşte namaz bizi dünya birleşmekten uzaklaştırıyor. Neden? Çünkü 5 defa ahiretle Rabbinle iletişime geçiyorsun. Beş defa. Düşünebiliyor musunuz, namaz olmasa insan ne zaman Allah'la iletişime geçecek? Ne zaman Allah'ı hatırlayacak? Cami olmazsa, cami yolu olmazsa, cemaat olmazsa, namaz olmazsa, insan ne zaman Rabbini hatırlayacak? Mezarlıkta. <gülüyor> Mezarlıkta. Hatırlayamayınca, evet yani mezarda hatırlayacak. Hatırlayamayınca da dünyevileşecek. Ama günde beş vakit geliyorsun diyorsun ki Allah'ım huzuruna geldim, kul olduğumun bilincindeyim, yalnız ufak tefek hatalar, yaramazlıklar da yaptım. Şimdi pişman olduğumu arz ediyorum, tövbe ediyorum, pişman olduğumu ifade etmek istiyorum, beni bağışla ya Rabbi, beni günahımdan, kirimden temizle ya Rabbi diye yalvardığın zaman bir önceki namazla bir sonraki namaz arasında yapmış olduğun o küçük günahlar, Namaz kefaretiyle temizleniyor. Ve namaz demek ki sürekli bir arınma. Sürekli bir arınma. Sürekli sırtına yapışan o kirlerden, o günahlardan, o günahların baskısından, o günahların cehennem ateşi tehdidinden kurtulman için süper bir temizlenme seansı. Yükler, yükün altında e, ayakların, bacakların kırılırcasına, ee, bir vaziyete gelmeden namaz sırtındaki yükleri hafifletmene veya atmana sebep olan çok önemli bir iletişim. Dolayısıyla dünyevileşme tehlikesi karşısında seni öbür aleme götüren önemli bir seans, önemli bir e, manevi ikilim. Ruhi ruh bir iklim. Oraya giriyoruz. Namaza böyle bakmak lazım. Namaza arınma olarak bakmak lazım. Namaza kişinin Rabbi ile iletişimi en samimi, en candan, en yakın, hiç aracı falan kılmadan direkt kendisine yalvaracağı ve kul olduğunu ona beyan edeceği önemli bir e, seans, önemli bir iletişim. Namaz olmasa vay halimize. Namaz olmasa vay halimize. Böyle bakmak lazım. Vesileye böyle bakmak lazım. Yoksa biraz önce söylemiş olduğum gibi efendim sırtımızdan şu yükü düşürelim. Ondan sonra ne yaparsak yapalım mantığıyla hareket edersek bu işin şuuruna varamayız. Şu cemi az arayabilir miyiz? Sanki biraz sıcakladım ben ya. Bu işin şuuruna varamayız. Şey yapabilir delikanlısı yapabilirsek. Evet. Tabiri kapatatmışız. Yok yok. Halife çalışsın ama temsilatı gelsin bu arada. Yani hafiften böyle tam düşünmeyecekseniz. Hocam zihnimizden geçiyor. Diyoruz ki yani bu Allah'ıma çalışıyor. Namazı kıldık yani. Bu günah olur mu? Yani, ee, şükür şükür namazı eda ettim. Şükür namazımı eda ettim diyebilirsin. Ama namazı sırtından düşürdüğün bir yük olarak düşünme. Ama bak. Namazı eda ettiğin zaman Pişman olacağın bir şey var. Hepimizin pişman olacağı bir şey var. Sadece ben bu namazdan istifade edebildim mi? Edemedim mi? Ben bu namazda gerçekten Allah'la iletişime geçebildim mi? Geçemedim mi? Ben bu namazda gerçekten yüreğim, kalbim rükû edebildi mi? Kıyama durabildi mi? Secdeye gidebildi mi? Rabbine yalvarabildi mi? Arınmayı talep edebildi mi? Ben bunu yapabildim mi? Yürekten... Allah'la konuşabildin mi? Yalvarabildin mi? Ona sığınabildin mi? Samimi olarak bunu yapabildin mi? Tek düşüneceğin şey bu olsun. Çünkü suri olarak, hareket olarak, kılınan namazların faydası yoktur. Buraya çok önemli. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki, namazlarından onda dokuzunu, sevabını alırlar. Öyle insanlar var onda sekiz, on insanlar var onda bire kadar. Öyle insanlar var ki onda sıfır. Ve ahirette öyle insanlar var ki namazlar yüzlerine bir paçavra gibi atılacak. Neden? Çünkü namazı bir iletişim seansı olarak görememiş. Gitmiş gelmiş ama şuurunda değil. Şimdi bakıyorsun kardeşlerim yani ben dahil olmak üzere bu bizim eksikliğimiz. Söylüyorum. Mesela Allahu Ekber diyoruz. Ya Allah büyük türüldük, Dünyayı attık geriye. Allah'ın huzuruna çıktık. Bunun farkında bile değiliz. Allah. ekber. Ya ne yaptın? Farkında mısın? Ne yapıyorsun sen şu anda? Allah'ı büyüklüyorsun. Allah'ı birliyorsun. Ve diyorsun ki Allah'ın huzuruna geldim. Ya Allah'ın huzuruna çıkmak kolay bir şey mi? Allah'ın huzuruna çıktığın zaman var ya, bütün dünyevi şeyler, bütün dünyevi sıkıntılar dahi unutulması lazım ya. Allah'ın huzuruna çıktın sen. Ne düşünüyorsun huzurunda? Allah'ın huzuruna çıktın sen. Ondan başka neyle meşgul oluyorsun? Yani kendi adıma söylüyorum ya. Yani. Neden meşgul? Allah'ın huzurundasın. Çok basit. Bir şeyle uğraşıyorsun. Aklında var. Sandalyenin vidası biraz gevşemişti. Eve gidersem o vidayı sıkacağım diyorsun. Ya ne alakası var? Allah'ın zulümde sen sandalyenin vidasıyla ne alakam var? Niye Ama yapıyorsun mu? hocam. Ama o gerçekten dediğiniz gibi. Yani işte bir şeye dikkat ettin veya başka bir yerde Namazda durduğun zaman başlıyorsun sen oraya yapmaya. Yani oluyor. İşte şeytan ne? Şunu, şunu hatırla, bunu hayır, hatırla, şunu hatırla, hayır, hatırla işte bunu hatırla, hayır, hatırla, hayır, hatırla hayır, namazını etmek için. Evet. Evet. evet. elinde değil hocam. Yani düşünmemek. Ha. İster istemez düşünmüyorlar. Evet. sessiz ortama girdiğin zaman. İşte peygamberimiz. Eline alı namaza İşte <gülüyor> o, peygamberimiz peygamberimiz diyor yani e, siz <gülüyor> mutlaka yani zihniniz başka yönlere kayabilir ama <gülüyor> hatırlar hatırlamaz evet, o evet. onu at diyor. Allah'a dön. Lazım yani. Bir de <gülüyor> insanın namazda Rabbiyle beraber olmasına yardımcı olan şey okuduğu şeylerin ne olduğunu bil bilmesidir. Orada namazlarken Allah'ı düşünürken neler düşün, düşünmek daha doğru mesela? Işte. Okuduğun şeyi bileceksin. Mesela Vay, ne şey dedin? Anlamını bileceksin. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rahman olan rahim olan yani rah merhametli olan sevgili olan Allah'ın adıyla başladım bu işe diyorsun. Ya bunu bildiğimiz mi bu işte? Bu gerçek iletişim, işin özü, ruhani yönü bu. Bunu söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dediğin zaman hamd bütün alemleri yaratan, rızıklandıran, yöneten Allah içindir. Yani okuduğun şey diyeceksin. Sürelerin anlamını düşüneceksin. Anlamını bileceksin. Evet. Bu da çok zor bir iş mi? Bugün mesela birçok işi yapıyoruz, ezberliyoruz. Fatiha suresinin yedi ayetinin manasını ezberleyemiyor muyuz? Yedi ayet, yedi cümle. Bak bu gençlere ödet verdim, ezberlemediler. Birkaç bir, tanesiz ezberledi. Yani ya bunu ezberleyeceksin. Yani Arapça öğrenmen belki zordur, yani yapamazsın ama en azından Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek ha, hamd aleminin Rabbi Allah'a mahsustur demektir. Bunu bileceksin. O zaman ne olur? Errahmanin Rahim hakeze onogul manasın. Bu şekilde namazdan kopmamış olursun. Bir şey söyleyeyim mi? Ya yani şimdi şöyle bir şey. Eğer sen Türksen veya diyelim ki başka bir millettensen Arap değilsen çok büyük eksikliğin var. O eksikliğini de en azından namazda okumuş olduğun sureleri, duaları bilerek kapatabilirsin. Çok büyük eksikliktir Arapça bilmemek. Çok büyük eksikliktir Arapça bilmemek. Ha bilemedin. Ya en azından Arapça tamam öğrenmek öğrenecek durumumda yok. En azından namazda ne okuyorum? Dua ettiğim zaman tabii Türkçe dua edebilirsin. Da bir sıkıntı yok. Ama namazda biz Türkçe dua ediyor muyuz? Etmiyoruz. O zaman namazda etmiş olduğun duanın manasını bileceksin. Ecdadımız bunu biliyordu ya. Ecdadımız bunu biliyordu. Ecdadımızın okullarında bunlar okutuluyordu. Bir insan, sıradan bir insan desen ki bunun manası nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin biliyordu. Manası şudur. Hamd Allah'a aittir. Bilirdi yani. yani. Bunları bileceğiz. Bu Bunları bilmek namazlarda Huşulu olmak için önemlidir. Evet. Şimdi bu konulara niye girdik? Dedik ki kişinin kendisini yeri, göğü atalarını neyse yaratan insana ibadet etmesi yani kulluk etmesi yani kendisini ve çevresindeki bütün Varlık alemini yaratan Allah'ın kulu olduğunu bilmesi ona e, takvalı olması yönünde yardımcı olacaktır. Allah'ın ateşinden, azabından, gazabından korunması yönünde yardımcı olacaktır. O yüzden kişi bilecek. Diyecek ki arkadaş... Ben Allah'a kulluk ediyorum ama Allah bunu hak ediyor mu? Diyeceksin ki evet Allah bunu hak ediyor. Neden? Ya çünkü beni O yarattı. Benim sahibim O. Kainatı, bütün varlığı, bütün nimetleri yarattı O. Rızıklandıran O, gerçekten O. Her şeyi, güneşi, ayı, yıldızları bana veren her şeyi hizmetime sokan O. Öyleyse var mı kainatta başka bir varlık, Allah'ın hakkından daha fazla hak sahibi olsun bizim üzerimizde. Var mı? Yok. Yani kime insan hani secde etmemiz lazım gelen bir varlık düşünelim Allah'tan gayrı. Olabilir mi? Yok. O zaman insanın bu bilinçte olma. Yani Allah-u Teala şunu diyor. Madem ki seni Allah var etti yaşatan seni o rızıklandıran o bütün nimetleri o yarattı. Öyleyse sen onun kulusun. Sen de onun kulu olduğunu bil ha. Bil. İnsanın Rabbinin kulu olduğunu bilmesi demek Allah'ın azabından gazabından sakınması demektir. Yani bunu bilmek yeterlidir ama bilmekle beraber bir azim olacak kendisinde. Bilecek. Yani şeytan da biliyordu ama şeytan bir hata etti bir büyüklendi orada taşlandı kovuldu. İnsandan beklenen e, kadir şinas olması, nimete teşekkür etmesi, kendisini, yaratanı bilmesi, o yaratanı sevmesi, ona şükraniyet duygularıyla yaklaşması, insandan beklenen bu. Allah bunu bekliyor ve diyor ki benim hakkım diyor bu. Ben seni yarattıysam gidip de başkasına kul olma diyor Allah Teala. Ben seni rızlandırdıysam gidip de başkasına teşekkür etme allah Teala bunu istiyor. Çok şey istemiyor. Hakkını istiyor. Hakkını istiyor. Allah'ın hakkı yaratmış olduğu varlıkların şeytana kul olduğunu görmesi Allah'a üzer. Yaratmış olduğu varlıklar insanıydı, ciniydi vesaire yani Gelecek, diyecekler ki Allah'ım sen beni yarattın ben de senin kulunum. Emrine amadeyim. Ben sana minnet duyarım. Sana şükraniyet duygularımı sunarım. Seni överim. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Sen bütün güzel, kamil e, sıfatlarla muttasıfsın. O sıfatlara bezenmişsin. Hiçbir eksiğin olmaz. Her şeye kadirsin. Ve ben ne kadar zayıflık varsa bende. Ne kadar acizlik varsa bende. Beni yarattın, beni eksik olarak yarattın. Ve ben bu eksikliğimin farkında olmalıyım, senin kulun olmalıyım. Ve benim yaşamam da, gülmem de, rahatlamam da, huzurlu, mutlu bir yaşam yaşama kavuşabilmem de, ancak senin emrinle, senin izninle, senin istemen ne olacak? Öyleyse senin bunu istemen içinde. de ben seni razı etmem lazım, seni razı etmem için de kulluk yapmam lazım, kul olduğumun farkında olmam lazım demeli, demeli insan. Bu kadar basit. Evet yani, hepimiz muhteremiz, değerliyiz. Allah bizi muhterem yarattı, değerli yarattı. Ama bu değerimizin farkına varma, varmamız lazım. Düşünebiliyor musunuz? Çok iyi bir yerdesiniz. Çok iyi bir makamınız var. Çok beyefendisiniz. Efendim, varlıklı, asil bir aile, aileden, ailenin ferdisiniz. Gittiniz, huzur evinden e, sizinle ne? evlenebilecek bir bayan seçtiniz. İşte bir kızla evlendiniz. Orada hiçbir şey yoktu. Annesi belli değil, babası belli değil. Hiçbir şey yok. Ama siz Geldiniz, onunla elim, ona evl evlilik teklif ettiniz, kabul etti, e evlendiniz. Onu saraylarda oturtuyorsunuz, her türlü imkanları ona verdiniz, süper bir hayata diyelim ki kavuştu. Daha sonra tuttu, dedi ki size: Sen kim oluyorsun ya? Sen bana ne ilgitti ki? Sen, ben senden bir ilik görmedim ki. Sen kimsin ya? Yani ne ilik gördüm ben senin? Ben seni tanımıyorum. Saygı duyulacak bir insan olduğuna inanmıyor. Senden bir fayda gördüğüme, bir ilk gördüğüme de inanmıyorum. Siz dediniz ki ya, yavaş ol, bak şu kadar imkanları sana ben sunmadım mı? Sen garip bir yerdeydin, ben seni alıp da efendim çok yüksek asil zadelerle e, seni ahbap dost yapmadım mı? Sana şu şu imkanları tanımadım mı? Saraylarda seni oturmadım mı? Yok yok dese, ne dersiniz? Dersiniz ki ya bu Kadirşinas bir insan değilmiş. İyilikten anlayan bir insan değilmiş. <gülüyor> Bunu biz yanlış gibi böyle yani iyiliği yanlış insana yapmışız. Dersiniz. Ki onu siz yaratmadınız. Onu Allah yarattı. Siz sadece ona iyilikte bulundunuz ama iyiliğinizin kadrine bilmeyince ona kızıyorsunuz. allah Teala bizim hiçbir zerremiz dahi yokken bizi sıfırdan yarattı ya. Sıfırdan yarattı. Yaratmakla kalmadı, yaşamımızı sürdürmemiz için her türlü imkanı hazırladı. Bununla da kalmadı bizi ölümsüz yaptı. Nimet'e bak nimet'e. Toprak ol diyebilir hayvanlar gibi? Toprak etmiyor. Görür seni yarattım, sana değerlerdim, seni diyor. Sana diyor ölüm yok. Sana güzel bir yaşam var. Sana yani etrafında birçok hizmetçilerin olacak. Şunlar mı melekler senin emrinde? Yani sen çok güzel bir hayat için ben seni yarattım diyor Allahu Teala. Değer veriyor. Ama bu insan bu değerini bilmeyince, bu efendisinin kıymetini bilmeyince ne olur? Düşünün o bayan o evi terk etmiş olsa nereye gidecek? Huzurevine. Huzurevine. Huzurevize almadı diyelim. Dediler ki vallahi sen buradan çıktın gittin yani biz ne bile daha seni. Sokaklara kalacak. Sokaklarda Ay yaşın sarhoşun elinde oyuncak haline gelecek. Kerameti gidecek. İffeti gidecek. Namusu gidecek. Kişiliği gidecek. Her şey gidecek. Zayi olacak. İşte şeytan şeytanın eline düşen insanlar bu şekilde zayi oluyor. Allah'ın müşerref kıldığı makamdan inip de şeytanın kucağına oturan insanlar kendilerini zayi zayi ediyorlar. Pirişan ediyorlar. Muhteremken en rezil Hayata seviyeye kendilerini indiriyorlar. Cenab-ı Allah der, Diyor işte. İstemiyorum seni artık. <gülüyor> lanet olsun sana diyebiliriz allah Teala. Sokak, sokak da yok. Yani rahmet olsun demez de lanet olsun der. Niye? Diyelim ki bir de mesela şeytanın... ha Bak sokak da yok diyor abimiz. Sokak, sokak da yok diyor. Ya nere gideceksin nereye? Bir yer var. Cehennem. Başka ne değiyor. Oraya da gittiniz on. Yani giden pişman. Şeytan bir hata yaptı onu da affetmedi Allah. Ama bize bak ne kadar şans veriyor. Bir hata yapsak bile bizi affediyor. Son ben nefese veriyoruz. kadar, son nefese kadar zannet kapısına çık. Ya Şeytanın değerli kardeşim Şeytanın hatası neydi biliyor musun? Yok bir hata yaptı da şey. Bir hata yaptı. Yani bir hata yaptı evet. onu mesela affetmedi. O da neydi? Cihan. Dedi ki, Ah bu Adem'i yarattım. Bu Adem'e secde edin ey Bütün mülekler secde Şeytan dedi ki Allah'ım ya edeceğim de bir şey hatırladım dedi. Ne hatırladın? Beni ateşten yarattığını hatırladım. Onu da çamurdan yarattığını ve benden sonra yarattığını hatırladım. Nasıl olur da bir ate özü ateş olan bir varlık özü çamur olan bir varlığa secde edecek diye düşündüm. Acaba vermiş olduğun bu emirde Adaletli misin, Değil misin? Acaba doğru musun? Yanlış mısın? Ya Rabbi bir daha düşünse. Bir daha düşünse. Bana biraz zor geldi bu emre uymak. Çünkü kendimi haklı gördüm. Ateşten yaratıldım da. Bu çamurdan yaratılmış. Kendimi haklı gördüm. Biraz yüksek gördüm. Aslında onun bana seyretmesi lazım değil miydi? Gibi bir felsefeye girdi ve kovuldu. Hepsi bu. Bir ayda yaptım mesela. Yani hepsi Onu, bu. Ona, Rabbini inkar etmiyor. Rabbine haşa küfretmiyor. Onun Rab olduğunu inkar etmiyor. ilah hak ilah olduğunu inkar etmiyor. Bu tür şeylerden uzak. Sadece bir emri konusunda emri yeniden düşünmesini e, teklif eder gibi oldu. Yani orada bir ee, bir konuda insanoğluysa peki şeytan Allah'a secdediyor muydu? ediyordu ya edecek miydi? edecekti tabi ondan sonra edecekti. ya sadece Adem konusunda bir sıkıntısı oldu ya orada mesela şeytan ben anladım şey, şey yapın da şeytan Anladım. Anladın. Ilk, i̇lk zamanlar şeytan iyiydi. Şey diyor. Sonra şeytan şimdi alt insanları kandırırsan, ne kadar insan kandırırsan, ondan sonra Allah beni seni tekrar cennete alır diye bir bir yarış içinde. Yoksa yani şeytan ilk zamanlar öyle böyle götürür. Yok yok yok yok şeytan ce cenneti daha unmuyor. Öyle bir şey yok. Yani artık şeytan yok, ona ümidi diyor da daha şeytanın umudu yok. yok. Şeytanın umudu yok. Umudu ne? Şeytanın, şey, şey, şeytan, şeytan, şeytanın bir kini var kini o da ne biliyor musun bu Adem yaratılmasaydı Allah-u Teala demeyecekti bu Adem'e secde edin Deme, demeyeceği için de ben secde etme, etmeyeceğim demeyecektim dolayısıyla hata etmeyecektim dolayısıyla hala Allah'ın sevgili bir kulu olarak kalacaktım bu Adem işi bozdu bunun yaratılması var ya benim için şer oldu beni sıkıntıya düşürdü bu Adem dedi ondan sonra Adem'e düşmanlığı başladı Adem'e düşmanlığı sadece Adem'le sınırlı kalmadı onun zürriyetiyle devam ediyor ama, ama asla asla Adem şeyin, şeytanın cennete girme gibi bir düşüncesi yok olamaz da çünkü artık onun cehennemlik olduğu kesin aslında biraz da şöyle değil mi hocam? Sözümü kesin kusura bakma ama benim anladığım kadarıyla. Yani şeytan Allah-u Teala insanın çok kötü olduğunu söylüyor. Şimdi insanların kötü olduğunu bir bakımı Allah-u Teala'yı ispat etmeye çalışıyor. Bak senin yarattığın insan, secde... Bunları insan, sabıklar, insan sabıklaştırıp onları yer. yani bak ben haklıyım. Yani. İnsanlar Etrarım iyi değil, değil bak ben daha üstündüm gibi. Herhalde daha bir şey içinde. Böyle bir düşüncesi de olmuş olabilir. Ama Allah-u diyor ki bana izin ver... Ben de onları, e, o övdüğün, övdüğün Adem'i ve evet. o, o neslini senin yolundan çıkaracağım evet. ve göreceksin ki onlar bizden daha değerli değil, evet. benden evet. değerli daha değil. Yani onlar onları göreceksin ki onlar yoldan çıkacaklar ve ben onların i̇şte yani hayır yolunda, Allah'a ne diyecek şeytan? Hayır yolunda giden her insanın yoluna oturacağım ve onları saptıracağım bana izin ver diyor. Allahu Teala diyor ki sana izin verdim. Bil ki senin sana uyanlar onlar sendendir. Onlar senin sana tabi olanlar senin zürriyetinden olacaklar. Onlarla seni cehenneme dolduracağım diyor. Hepsi bu. Hocam orada şey. Hepsi bu. Şimdi şeytan e, pişman olmadı ama Adem Aleyhisselam o yasak mevduğunu yiyince tövbe etti. Yani ben hata ettim dedi. Şeytan yani Allah-u Teala'nın insanları e, hala sorularınızı ben sor alayım. Burada evet. mesela. Evet. Sorularınızı yani. ben sor alayım. Çünkü e, çok kopuyoruz konudan. Bu şekilde. Sorularınızı en sona alayım. E, Hı -hı. Ve devam edelim. İnşallah sorularınızı daha sonra söylerseniz daha. Çünkü şey havası e, sohbet tamamen o da sohbet haline geliyor. O da iyi bir şey değil. E, devam edelim. tabu bu demek değil ki yani siz de soru, soru sormayın e, o yani görüşlerinizi söylemeyin demek manasında değil ama e, daha sonra inşallah sorularınızı e, ele alalım diye düşünüyorum. Daha iyi olur. 40 dakikamız olmuş. Biraz daha bir ayet daha alalım. ve Tamam hocam. Getir dediğin zaman getirebiliriz. Tamam. Allah razı olsun. Ee, bir beş dakika daha e, alalım inşallah. Evet. Ve enzele minessemâ ima'en Semadan yağmuru indirdi. Fe akracı bihi minessemerâti rızkallekum Ve sizin için yeryüzünde bütün meyveleri çıkardı. Rızık olarak فَلَا تَجَعْلُوا لِلّٰهِ اندادن. Öyleyse Allah'a ortak koşmayın. Öyleyse bu nimetleri, bu rızıkları verenin bir başkası olduğunu asla düşünmeyin. Size bu faydaları temin edenin asla bir başkası olduğunu düşünmeyin. Veya Allah olduğunu bilseniz de bunun yanında felanca felanca felanca da Allah yardımcı oluyorlar gibi düşünmeyin. Veya şu şu nimetleri Allah verdi de şunun yanında şu nimeti de felanca verdi diye asla Düşünmeyin, bunların hepsi Allah'a nit koşmaktır, ortak koşmaktır. Ee, onun yanında başka ilahlar da edinmektir. Ee, Siz bilip durduğunuz halde Allah'a ortak koşmayın. Şimdi değerli kardeşler, insanoğlu Allah'ın hakiki Rab olduğunu bilir. İbadeti kulluğu hak eden yegane ilah olduğunu da bilir. Çünkü bu onun kodlarında var, özünde var. Buna rağmen basettik yapar, felsefeye girer, Allah'ın yanında başka ilahlar da edinir. allah Teala diyor ben size bu aklı verdim, sizi bu şekilde kodladım. Size sadece Rabbinizi bilecek şekilde bir kudret, bir akıl gücü, imkanı, muhakeme gücünü verdim. Bu güç sizin elinizde durup dururken gidip de basitlik yapmayın. Ha, i̇lah olamayacak insanları ilah edinmeyin. Allah'a ortak koşmayın. Allah'ın fiillerinin bazılarını bazı kulların da yapabileceğini düşünmeyin. Değerli kardeşlerim bu nokta çok önemli. Bu nokta çok önemli. Beş dakika dedim ama beş dakikada zaten bitireceğim. Ee, ama bitmez. Yani insanın yanıldığı en çok yanıldığı nokta bu noktadır. Nasıl yanılıyor? Yaratanın Allah olduğunu biliyor. Yağmur yağdıran Allah olduğunu biliyor. Kainatı yaratanın Allah olduğunu biliyor. Bütün bunları biliyor. Ancak tutuyor basit konularda kendisine şunun bunun yardım ettiğini falan düşünüyor. Mesela Örnek verelim ve bunu belki önümüzdeki hafta biraz daha genişletebiliriz. İnsanları kutsamak, insanlara ilahlık sıfatları yakıştırmak, insanların olağanüstü, bazı insanların olağanüstü olduğunu düşünmek, insanüstü olduğunu düşünmek, bazı insanların normal insan olmadığını düşünmek, bazı insanların kaybı bildiğini düşünmek, bazı insanların insanın içinden geçenini bildiğini düşünmek, bazı insanların ee, elinde acayip harikulade insanüstü güçlerin olduğunu düşünmek gibi, bunları açacağız daha sonra önümüze giderse, insanlar e, hata ediyorlar. Yani şeytanın dahi yapmayacağı hatayı insanlar yapıyorlar. Adem'i şeytan, Allah'a ortak koştu mu? Koşmadı. Adem, bütün meleklere sorulan bir soru vardı. Ey melekler, eşyanın ismini söyleyin bakalım. Melekler bilemediler. Dediler ki, ey Rabbimiz sen tesbih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bir şey biz bilmiyoruz ki. Dediler, aciz kaldılar. Adem gel, eşyanın ismini söyleyin diye Adem'e söylendiğinde Rabbimiz tarafından Adem bütün eşyanın isimlerini meleklerine söyleyince Allahu Teala işte ben niçin Adem'i yarattım? Görün! Neyi murat ettim? Görün! Benim bilmediğimi siz bilmezsiniz. Benim bildiğim şeyler var ki Adem'i yarattım sizden sonra diye meleklerine cevap vermiştir. Şeytan Hiçbir zaman bu durumu gördüğü zaman yani meleklerden daha fazla bilgiye sahip olduğunu gördüğü zaman Adem'in hiçbir zaman Adem'i Allah'a ortak koşmamıştır. Hiçbir zaman Adem'e ilahlık vasfını yakıştırmamıştır. Hatta hatta onun hala kul olduğunu, basit olduğunu hatta kendisinden daha düşük bir makamlı olduğunu düşünmüştür. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu birinden rastlantı bir acayip bir iş görse elinde gerçekleşen ha bu erdi bu var ya bu senin kalbinden geçebilir bu var ya bu efendim Allah'a bir yalvarırsa sen istersen dağlar kadar günah işle sen artık cennet sana vacip olur cehennem sana haram olur bu var ya yani e, ölmez bu var ya, yağmuru bile yağdırır. Bu var ya şunu ya, yani bu tür şeyler var mı toplumumuzda? Var. E, e, büyük hatayı yapıyoruz. En büyük Allah'a ortak koşuyoruz. Allah'ın fiillerini başka mahlukatın yaptığını düşün, düşünüyoruz ki bu buna da şirktir yani ortak koşmaktır. Ne? Allah Teala bundan razı olmaz. E, mesela Toplumumuzda yapılan bir şey var. Ya bu ben adını vermeyeceğim bu şeyin hani. Adını vermeyeceğim ama sıfatını anlatacağım size. Çünkü adını verirsen düşünmeniz belki hani engellenmiş olur. Sıfatını söyleyeceğim nasıl gerçekleşiyor? Değerli kardeşlerim. Bunu söyleyip bitiriyorum. Bir insan namazı Allah'ı Hatırlamak için kılar. Saymak için kılar. Sevmek için kılar. Ve Allah'ı saygın bir makama oturttuğunu göstermek için kılar. Allah'a sığınmak için kılar. Allah'tan bir şey talep etmek için kılar. İnsanın namazı budur. Hedefi budur, gayesi budur. Değilse böyle olmalıdır esas. Peki Kişi ne yaparsa hata yapar. Namaza benzeyen bir şey daha var ki efendim rükûsü yok, kıyamı yok, secdesi yok. Ama şu var. Kalpte bir insanı anmak, düşünmek, ona saygıyla, sevgiyle bağlanmak, ondan bir şeyler istimdat etmek, imdat yani yardım istemek, Ondan kalbe imani duygular veya kendisine fayda verecek hayırlı bir takım duyguları e, akıtmasını yüreğine akıtmasını talep etmek, ondan bazı müşküllerden sıkıntılardan problemlerden e, kendisini uzaklaştırmasını beklemek, bazı zor durumlarda gelip kendisini kurtarmasını beklemek ki şirkin büyüdür. Bu tür davranışlar içerisinde olmak. Bugünümüzde birçok insan Allah'a kulluk etme adına bu işleri kullara yapıyorlar. Allah'a kulluk değil kullara kulluk yapıyorlar. Bunu anlamak çok zor değil. Ama anlattığım gibi. Yani daha da geniş örneklerini verebiliriz. Anlayan belki anlamıştır bu nedir, niye anlatıyor diye. Ee, bu niye benziyor diye anlamış olabilirsiniz. Veya ileride daha çok bu konuya temas ederiz. Ee, ama ben olayların şahsiyetinde değilim. isimlerinde değilim. E, adresinde değilim. Ben sadece değerli İnsan kardeşlerimizin cennete girebilmesi için bildiğim yolları göstermeye çalışıyorum. O kardeşlerimizin cehennemden korunması için bildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün ben Allah'ı razı ediyorum bu fiilimle deyip yola çıkıp da Allah'a olan iletişimini kesip veya o iletişimin yanı sıra bir kul ile Allah ile olan ilişki gibi bir kul ile ilişkiye geçmek, Allah'tan beklediği faydaları bir kuldan beklemek, bazen Allah'tan beklemek bazen kuldan beklemek, yetiş ya Allah'ım diyeceğine yetiş ya falan kişi beni kurtar demek bunlar şirktir, hatadır. Bunları kabul etmek örfü olarak bize zor da gelse düşünen bir insan bunların hata olduğunu görecektir örfü olarak içinde yaşamış olduğumuz toplum itibariyle bazı şeyler e, iyice işselleştirmişizdir. Anamız babamız gibi tanıyoruz bazı fiilleri ama bu fiiller gerçekte hatadır. He bu hocada kim oluyor da bu hata olduğunu söylüyor. Biz doğru yoldayız diyebilir insan bunu der. O da onun kendi tercihidir. Zorbalık yok. Kesinlikle herkes kendi görevini yapmalıdır. Ben bu sözleri söylerken kesinlikle kardeşlerimin hayrını murat ediyorum. Cennete girmelerini murat ediyorum. Hatalarından uzaklaşmalarını arzu ediyorum. Rabbime duada, niyazda bulunuyorum ki bu hatalar olmasın insan kardeşlerimin. Allah'ı bırakıp da veya bırakmayıp da Allah'a yapmış olduğu bağlılık gibi bir başka insana bağlanmasını çok ya yanlış görüyorum. Yanlıştır da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuya çok dikkat çekmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan ve Yahudilerin hahamlarını, papazlarını mukaddes gördükleri gibi o onlar hakkında aşırı gittikleri gibi siz de benim hakkımda aşırı gitmeyin demiştir peygamberimiz. Benim hakkımda aşırı gitmeyin. Ben kurutulmuş bir et yiyen bir annenin oğluyum demiştir. Ben insanım, yer içerim, gezerim sizin gibi ancak bir farkım var bana Allah vahiy indiriyor demiştir. Yoksa ben insan demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir kul olduğunu, bir insan olduğunu müteaddit defalar belirtmiştir, beyan etmiştir. Peygamber bunu beyan ederken içimizden bazı kurnazların çıkıp da kendilerini manevi yüksek derecelerde görmeleri ve o makamı kullanarak insanların manevi duygularını sömürerek, ee, müreffeh hayat bir hayat içerisinde yaşamalarını doğru bulmuyorum yanlış bazı insanlar e, şunu bak televizyon kanallarında bazı televizyon kanalları var bazı televizyon kanalları var e, işleri güçleri menkıbe gibi şeyler anlatmak mesela